Boş. Yaşam için Teknoloji. Merhaba, İran'ın resmi ajansı İRNA, İran Sağlık Bakanlığı Hava Sağlığı ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Doktor Abbas Şahsuni'nin hava kirliliği kaynaklı hastalıkların neden olduğu ölüm oranına ilişkin açıklamalarına yer verdi. Şahsuni, İran'da PM 2,5 mikron hava kirliliği yılda 41.700 kişinin erken ölümüne neden oluyor dedi. Hava kirliliğinin kalp damar ve sinir hastalıklarını tetiklediğini dile getiren Şahsuni, ülkedeki hava kirliliği oranının küresel ortalamanın 3,8 kat üstünde olduğunu belirtti. Şahsuni, Dünya Bankası'nın 2018 verilerine göre başkent Tahran'daki partikül kirletişlerin yani PM2.5'un sağlık maliyetinin yılda 2,6 milyar dolar olduğunu hatırlattı. Hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğu, Yanı sıra eski araçlar, milyonlarca motosikletin çıkardığı egzoz gazlarıyla Tahran'da hava kirliliğine arttıran etkenler arasında. Hafta sonu Tahran'da hava kirliliği 158 mikrogram bölümetreküp olarak ölçülmüş, ilk ve orta dereceli okullar ve üniversitelerde eğitime hava kirliliği nedeniyle ara vermişti. Maraş'ın Nurhak ilçesi Göksu Deresi üzerinde hidroelektrik santral projesi, İnternet üzerinden satışa çıkarıldı. İlanda 23 milyon liradan satışa çıkarılan HES'in kapasite ve özellikleri de var. HES'in tarım alanlarını, ormanları ve doğayı katlettiğini vurgulayan Nurhak Belediye Başkanı CHP'li İlhami Bozan, HES'in kapatılması gerektiğini belirtti. Bir başka HES projesi için yapılan halkın katılımı toplantısında tepkilerini dile getirdiklerini belirten Bozan, burası 1. HES'in iletim borularının geçtiği güzergah birinci esin yapımının üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen her yıl tahribat artarak devam ediyor dedi. Göksü Deresi'nin kurmaya başladığını belirten Bozan, maalesef HES sahipleri bizlerin haberi olmadan bu projeleri tekrardan satılığa çıkarıyor. Bizler burada çevremizi, doğamızı, tarım alanlarımızı korumak için canla başla mücadele ederken halktan, toplumdan habersiz dereler, tarım alanları, ormanlar satılıyor diye konuştu. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nde yapılan açıklamada Paris'te düzenlenen iklim konulu tek gezegen zirvesi kapsamında Büyük Yeşil Duvar girişimi için aralarında Dünya Bankası ve Afrika Kalkma Bankası'nın da bulunduğu bağışçılardan yeni kaynak ayrıldığı duyuruldu. Buna göre Büyük Yeşil Duvar girişimi zirve kapsamında 14 milyar 263 milyon dolar bağış aldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre... Afrika Kalkınma Bankası girişim için 6,5 milyar dolar bağışta bulunacak. Türkiye'de bu girişime 2018'de 3 milyon dolar katkı sağlamıştı. Tarıma elverişli arazilerdeki çölleşmenin durdurulması için başlatılan Büyük Yeşil Duvar girişimiyle ile sahra ve sahel bölgesinde 8 bin kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre genişliğinde bir ağaç hattı oluşturulması planlanıyor. Afrika Birliği tarafından 2007'de hayata geçirilen büyük yeşil duvar girişimi kapsamında 2030'a kadar 100 milyon hektar toprağın yeşillendirilmesi ve 10 milyon iş gücünün oluşturulması öngörülüyor. Girişim sayesinde Senegal'de hali hazırda 12 milyon ağaç dikildi, Etiyopya'da 15 milyon hektar arazinin tahsisi tamamlandı ve öngörülen hedeflerin %18'i tamamlandı. Büyük Yeşil Duvar girişiminin tamamıyla hayata geçirdiğinde 250 milyon ton karbon emisyonunu engelleyeceği, belirtiliyor. İstanbul'da dolluk oranları %20'nin altına düşen barajlardaki su seviyeleri yükselmeye başladı. İSKİ'nin verilerine göre bugün İstanbul barajlarının dolluk oranı 28,66'ya ulaştı. Birkaç hafta önce neredeyse kuruyan Kazandere ve Pabuçdere barajlarında dolluk oranları %15'in üzerine çıkarken Istırancalar barajında dolluk oranı %97,47'ye ulaştı. Alibeyköy Barajı'nda ise birkaç hafta önce keçilerin otlamaya başladığı alanlar yeniden suyla doldu. İstanbul ve çevresinde etkili olan kar ve yağmur şeklindeki yağışların nedeniyle daha önce de %5'lik değerlerin altına inen Kazandere ve Pabuçdere Barajları dolmaya başlamıştı. İstanbul'un en dolu barajı şu anda Istırancalar Barajı. Doluluk oranı 97,47. Şu anda en düşük doluluk oranına sahip baraj ise Sazlıdere Ve Sazıdere Barajı'nda doluluk oranı %9,24. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Japonya'nın Kagawa eyaletinde tavukların yetiştirildiği bir çiftlikte ortaya çıkan ve ülkenin farklı bölgelerine yayılan kuş gribi salgını nedeniyle öldürülen tavuk sayısı 5,8 milyona ulaştı. 15 eyalette görülen toplu kuş gribi vakaları nedeniyle 36 tesiste yaşayan tavuklar öldürüldü. Sayının önümüzdeki günlerde 6 milyona yaklaşması bekleniyor. Deha'nın aktardığına göre 2005-2006 sezonunda ise virüsün daha az bulaşıcı bir türü nedeniyle 5,78 milyon tavuk katledilmişti. Japon kamu yayıncısı sağlık otoriteleri tarafından tesislerde yapılan incelemelerde bazı üreticilerin yönergelere uymadığını belirlendiğini duyurdu Kimi tesislerin dezenfeksiyon işlemlerinde yetersiz kaldığı tespit edilirken bazı çiftliklerde ise yabani kuşların içeriye girişine imkan verecek güvenlik açıkları belirlendi. Uzmanlar virüsün kümes hayvanlarına bu yolla bulaşmış olabileceğini belirtiyorlar. Tabii esas sorun endüstriyel hayvancılıkta milyonlarca tavuğu kapalı alanlarda endüstriyel bir şekilde yetiştirip sonra katletmekte. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esankıl'ın Geleceğin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesnun Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil